ve insanın hürriyeti ve sınırları. Buradaki hürriyet hukuki anlamda değil de ontolojik anlamda. İnsan olarak biz gerek kararlarımızda, gerek davranışlarımızda, uygulamalarımızda, eylemlerimizde ne kadar özgürüz? Burada Allah'ın iradesiyle insanın iradesi e, Eylemlerimizde, eylemlerimizin mutfağında, arka planında nasıl bir denklem içinde paylaşım ortaya koyuyorlar? Tamamen Allah'ın iradesiyle mi oluyor? Bizim irademiz devre dışı mı? Ya da tamamen insan iradesiyle oluyor? Allah'ın iradesi devre dışı mı? Ya da ortaklaşa mı? Ya da nasıl? Bu husustan da bahsedeceğiz ama önce kader nedir sorusuyla konuya girmemiz gerekiyor. Kader sözlük anlamı itibariyle bir şeyin kemmiyeti, miktarı anlamına geliyor. Ölçmek, biçmek, ölçmek anlamına geliyor. Bir şeyin miktarını belirlemek anlamına geliyor. Yine takdir etmek derken bizim Türkçe'de planlamak, programlamak dediğimiz şey. Önceden bir işi nasıl yapacaksın adım adım aşama aşama planlıyorsun, programlıyorsun. Bunlar hep kader kelimesiyle ilişkili olan anlamlardır ve kader dendiğinde e, bu anlamlar aklımıza, zihnimize gelebilir. Ama Allah azze ve celle söz konusu olduğu için biz Allah planladı, tak, şey, programladı falan ifadesini mümkün mertebe kullanmıyoruz. Bundan sarfı nazar etmeye çalışıyoruz. Çünkü yani planlamak dendiğinde, programlamak dendiğinde düşünmek, öyle mi olsun böyle mi olsun bir karara varmak falan gibi Böyle bir tediricilik söz konusu. E i̇nsan bilgisi tedrici olduğu için düşüncesi de tedricidir haliyle plan ve programlaması da tediricidir. Yani insan bir şeyleri tahsil ederek, elde ederek, kemale adım adım tediricen kavuşarak planlıyor, programlıyor ya da plan ve programını o istikamette olgunlaştırıyor. Bu gibi çağrışımlar olduğu için biz planlamak ya da programlamak kelimelerini kullanmıyoruz takdir diyoruz, tedbir diyoruz, tedbir diyoruz. Ama normalde yani insan için kullanmış olsa olsaydık yani bunu planlamak, programlamak şeklinde anlayabilirdik. Evet. İstilahi manası tabii ki bizim için burada daha önemli dersimizle ilgili olarak. istilahi manası mesela Arapça bilenleriniz, İslami ilimler tahsili görenleriniz için bu kitabın adına özellikle vermek istiyorum. el diye İbrahim El-Mezari'nin, bu Râgıb Paşa, Büyük Ragıp Paşa'nın hocası var. İbrahim El-Halebi El-Mezari diye meşhurdur. Zahid Kevseri'nin teallikleriyle, dipnotlarıyla birlikte onun böyle küçük kitabı var kaza-kader meselesiyle ilgili çok etraflıdır. Yani o güne kadar kaza-kader konusunda konuşulmuş, tartışılmış her şeyi hemen hemen muhteli bir kitaptır. Kendisi de çok güzel tahkik ve tetkik etmiştir. Zahid Kevser'in talikleri de kitaba ayrı bir zenginlik katmıştır. Bu kitabı tavsiye ederim. Burada antiparantez şunu da ifade edeyim. Düşünün bir talebeyi ki yani hocası onun adıyla meşhur oluyor. Ragıp Paşa'nın hocası İbrahim el-Halebi el-Mezâri diye. Hep böyle zaten kitabın başında da adı verilirken müellifin Büyük Ragıp Paşa'nın hocası diye geçiyor. Ragıp Paşa bu kütüphane var ya Ragıp pa Paşa kütüphanesi. Böyle entelektüel bizzat O da muhterem bir insan. Ama bu hocası e, hakikaten akli ilimlerde, kelamda ve tasavvufta, felsefe tasavvuf bu efendim kavşakta çok Derin ve muhakkıq bir isim. Evet, e, bu lümadan alıntı olarak ben size vermek istiyorum. Mesela, İmam Eşari'ye göre, yani ya da Ehl-i Sünnetin çoğunluğu ve Eşari'ye göre, kaza ve kaderin tanımı şu, اَنَّ الْقَضَاءَ اِرَادَتُهُ تَعَالَا الْاَزَلِيَّتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْاَشْيَاءِ عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ ف۪يمَا لَا يَزَالُ والقدر إيجاده إياها على قدر مخصوص في ذباتها وصفاتها وأفعالها وأحوالها وأزمنتها وأسبابها العادية. Diy uzunca bir tarif. Malum kaza ve kader diye biz konuyu iki kavramla anlatıyoruz. Kaza diyoruz, kader diyoruz. Bazılarına göre bu müteradiftir bu kelimeler. Eş anlamlıdır. Ya da aynı şey kastedilir. Dolayısıyla bir ayrım yapmazlar. Ee, bazıları ayrım yaparlar ama bu ayrım yapanların bir kısmı kazayı sonraya bırakır. Kaderi öne alır. Kader ezel planıdır. Kaza ise onun bu dünyada peyderpey tahakkukudur. Bu maturidilerde daha çok yapılan bir taksim tasniftir. Ama Cumhura göre bakarsak Eşallere ve diğer sufilerden filozoflardan, diğer kelamcılardan Cumhura göre kaza öncedir, kader sonradır. Yani kaza işin Mücmel boyutudur, kül boyutudur. Kader bunun mufassal boyutudur, cüz'i boyutudur. Tek tek Cenab-ı Allah'ın külli ve icmali biçimde hükmünün mahlukata dair hükmünün safha safha adım adım kare kare bizatihi mahlukatın e, gerçekliğine yansıması şeklinde Efendim genelde anlarlar. Burada da Genelin benimsemiş olduğu bir tabir, tarif. Kaza Allah'ın ezeli iradesidir. Allah'ın ezeli dilemesidir. Bu öyle bir irade ki eşyaya ilişkindir. Allah'ın bize ve bütün yaratılmışlara ilişkin iradesidir. Bize ilişkin olması ne itibarladır? Alâ mâ aleyhi fîmâ lâ yezâl. Gelecekte yani dünya yaratıldığında. Yaratılıştan dünyanın sonuna kadar eşyanın ne hal üzere olacaksa onunla ilişkindir Allah'ın iradesi. Allah'ın ezeli iradesinin bizim ne hal üzere isek bu halden maksat bunu biraz sonra biraz daha açıklayacak. Ne hal üzere isek o hale ilişkin olan iradesidir. Kader de icaduhu iyyaha ala mahsusin fi Kader de nedir? Allah'ın bu ezeli iradesinin tahakkukudur. Ne zaman tahakkukudur? Bizatihi artık dünya yaratıldıktan sonra. İrade ezeli idi. Mahlukat yaratılmadan önce idi. Bu kaza, kader ise Mahlukat yaratıldıktan sonra artık safha safha adım adım o ezeli ve mücmel hükümün tatbikata geçmesidir. İcaduhu iyâha söz konusu iradeyi Allah'ın tahakkuk ettirmesidir. Alâ kadrin mahsusin fî devâtiha bu Kadri mahsus doğrultusunda yani her birinin kendine özgü miktarınca kıvamınca her biri kendine özgü ayarında, kıvamında, ölçeğinde ne oluyor? Allah'ın o külli, ezeli, iradesi tahakkuka yansıyor. Fî zevâtiha Bütün eşyanın, bütün mahlukatın zatları, yani özleri, kendileri vâsifâtiha özellikleri, nitelikleri ve vâfâliha işleri fiil ve eylemleri ve ahvaliha halleri, durumları, tavırları ve ezminatihâ içinde bulunduğu zamanlar bugün burada olacak, yarın şurada olacak şeklinde zamanla münasebetleri ve esbâbihâ el-âdiyeti ve esbâb-ı âdiye. Bütün bunların yani fiillerinin, hallerinin e, diğer durumlarının hangi sebepler sonucunda olacağını, da içeren böyle bir tahakkuktur. Evet özetliyorum şimdi Allah Azze ve Celle'nin bütün yaratılmışları yaratılmışlar ne hal üzere ise birebir gerçek hiç sapma ıskalama yanılma yok. Birebir aynen ne hal üzere ise bütün yaratılmışları kuşatan ezeli iradesinin adı kazadır. Bu iradenin tek tek o yaratılmışların varlık sahasına çıktıktan sonra gerek kendileri gerek nitelik özellikleri gerek halleri gerek fiilleri gerekse temasta bulundukları ilişkide bulundukları zaman mekan koşulları gerekse bütün bunları örgüleyen o adi sebepler sıradan zorunlu değil zaten bu sebepler. Sebep sonuç ilişkileri bütün hayatın o karmaşık denklemi hepsini efendim hepsine e, tek tek kadri mahsus doğrultusunda müvacihesinde ilgili iradenin yansıtılmasıdır kaderde. Şimdi böyle bir teknik tarif yaptık. Şimdi arkadaşlar bunun adı kelam ilmidir. Tanıştığınıza memnun olmamışsınızdır ama o memnun oldu sizin de tanıştığınıza. Şimdi arkadaşlar Bu tarif, bu tarifte geçen her bir kelimenin bir sırrı var. İşte bu tarif kelam tarihinde tekamül etmiş bir tarif. Bakıyorsunuz İbrahim el-Mezari şurada 150-200 senelik yaklaşık olarak bir geçmişi var. Kendisi de bunu kendinden daha önceki kelamcılardan alıyor ama yani yaklaşık bir 600-700 yıllık düşünme, gözlemleme, tartışma ve nihayetinde Yazıya dökme neticesinde böyle olgunlaşmış, en mükemmel şeklini bulmuş, artık sağdan soldan tartışılamayacak, oradan buradan eleştirilemeyecek şeklini almış bir tanımdır. Böyle cami bir tanımdır, aynı zamanda mani bir tanımdır. Efradını cami, agyarını mani demek aslında bir tanımın yüzyıllar içerisinde üzerinde düşünüle düşünüle, farklı yönlerden, muarızların da muvafıkların da farklı yerlerden bakarak düşündüğü, itirazlar ortaya koyduğu, itirazların cevaplanarak bir taraftan da rötuşların yapıldığı ve en nihaya, en kamil haline kavuşmuş olduğu tariflere efradını, cami, agyarını mani diyoruz biz. Yani e, kapsaması gereken bütün üyelerini kapsıyor, hepsini iç, içeriyor. Dışarıda bırakması gereken yabancıları agyarda ne yapıyor? Dışlıyor. Dolayısıyla kavram kargaşasına asla fırsat Doğmuyor. Şimdi yani kader, e, e, kaza Allah Azze ve Celle'nin ezeli iradesi ama bu irade neyle alakalı bir irade? Yaratılmışların bütün halleriyle alakalı irade. Allah'ın bize dair ezeldeki iradesine kaza diyoruz. Bu iradenin biz yaratıldıktan sonra safha safha tahakkuk etmesine de ne diyoruz? Kader diyoruz. Herhalde burası artık anlaşılmıştır. Gerisi Kelami ayrıntılardır. Oraya girmiyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada bir hususa da işaret etmem gerekiyor. Biz kader dediğimiz zaman ya da kaza dediğimiz zaman her ne kadar bu istilahta kaza-kader ayrımı az evvel arz ettiğim şekilde varsa da biz kaza ve kader adeta müteradif ya da mütesavvi kavramlar olarak bunu kullanıp İkisinden aynı şeyi kastettiğimizi farz edelim. Biz kaza kader dediğimizde aslında dört şeyin toplamını kastetmiş oluyoruz. Kaza kader inancı dört alt inancı ihtiva eder. Bir, Allah'ın ilmini, kuşatıcı ilmini. İki, Allah'ın kuşatıcı iradesini. 3 Allah'ın kuşatıcı yazgısını, yazısını. 4 Allah'ın kuşatıcı yaratmasını. Yani Allah azze ve cel ilim sahibi midir? Amenna. Allah azze ve cel irade sahibi midir? Amenna. Allah azze ve cel yazmış mıdır? Yazdırmış mıdır? levh mahfuza imamı mubine. Amenna. Allah azze ve cel yaratıcı mıdır? Yaratma sıfatı, tekvin veya halk sıfatı var mıdır? Amenna. Şimdi dolayısıyla bir insan ben kadere inanıyorum, kazaya inanıyorum dediğinde şunu kastetmiş oluyor. Tıpkı şu cansız varlıklar nasıl Allah Azze ve Celle'nin ilmi, iradesi, yazgısı ve yaratmasının kapsamı alanındaysa canlı varlıklar ve ihtiyar ve irade sahibi, seçim sahibi insanlar olarak bizler de Allah Azze ve Celle'nin bir bütün olarak hem nefislerimiz, hem sıfatlarımız, hem eylemlerimiz, hem hallerimiz olarak Hem de bunlar arasındaki sebep-sonuç örgüsü olarak bir bütün olarak insan hayatı da Allah'ın ilminden, iradesinden, yazgısından ve yaratmasından bağımsız hariç değildir. Allah'ın ilminin, iradesinin, yazgısının ve yaratmasının muhtevası içindeyiz. Böyle bir devinim, akış içindeyiz. Hiçbir şey Allah'ın ilminden, iradesinden, yazgısından yoktur. Ve yaratmasından hali hariç ve bağımsız olamaz. Onun dışına çıkamaz. Şöyle bir şey düşünülemez. Bir olay vuku'a geldi. Çok küçük olabilir. Ama Allah Azze ve Celle bunu bilmiyordu. Yahut Allah Azze ve Celle bunu dilemedi. Bu Allah'ın dilemediği halde olan bir şeydir. Ya da Allah aksini dilemişti ama tutmadı haşa. Ya da Allah Azze ve Celle'nin yazgısı dışında böyle bir şey levh-i muhafuzda yok. Yahut böyle bir şey oldu ama bunu Allah yaratmadı. Bu nasıl oldu? Bu kendi kendine oldu. Bu bizim tevhid anlayışımızla çatışıyor arkadaşlar. Zaten İbn Abbas radıyallahu anhümah'ın sözüdür. Kader inancı tevhid inancının gereğidir. Tevhid yani yerlerde de göklerde Allah'ın tek uluhiyetine, rububiyetine itikattır. Yani Allah Azze ve Celle'nin hükümranlığı, mülkü ve tasarrufu dışında, onun çerçevesi dışına taşan, sızan, kaçan hiçbir şey yoktur. Tek yaratıcı Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi genelde kaza kader meselesinde şurada problem yaşanıyor. İyi de tamam cansız varlıkların bizatihi yaratılışının, Allah'a külliyen ait oluşu, Allah biliyor, Allah onların yaratılışını, hallerini, efsafını, şekillerini, durumunu, pozisyonunu, mekanını, zamanını, her türlü gerçekliğini Allah Azze ve Celle irade etti, yazdı ve yarattı. Bunu anladık da ama insanlar taş değil, toprak değil, ağaç değil, çiçek değil. İnsanlara Allah Azze ve Celle kitap gönderdi, peygamber gönderdi, din gönderdi ve insanlara Doğru yolla yanlış yolları gösterdi, hidayet yolu, dalaleti gösterdi ve insanlara artık irade verdi. Ve biz kendimizi diğer varlıklardan, hatta canlılardan bile sahip olduğumuz bu akletme, fark etme, düşünüp karar verme yetisi sayesinde fark edebiliyoruz, ayırabiliyoruz. Ve bunun sonunda da Cenab-ı Allah bizi yaptıklarımızdan dolayı ya İn hayran fe hayrun ve in şarran fe şarrun. Hayır işlediysek, hayırla ödüllendirecek, şer işlediysek bizi cezalandıracak. Dolayısıyla burada işte mutezile diyor ki, hayır, insan diyor, kaderin kapsamı dışındadır. Bizim anladığımız manada kaderin, bu dört ilkenin mecmuu olan kaderin muhtevası dışındadır. Çünkü biz insanı kalkıp da bu muhtevanın içine sokarsak, O zaman insan iradesinin bir manası kalmaz. O zaman insan yaptığı işi zorunlu olarak yapmış olur. Ve dolayısıyla ne ödül vermenin bir manası var, ne de cezalandırmanın adalet ve insafla yaraşır, yakışır tarafı var diyorlar. İşte kaza kader meselesinin biraz zorlayan anlatımını, izahını yahut işte tartışmasını vesaire biraz insan idrak ve havsalasını ya da insan tahayyülünü zorlayan tarafı biraz budur. Tartışmalar da hep buraya öbeklenmiştir. Ve belki de Allahu u Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle kaza kader meseleleri üzerinde etraflı ve derinlikli biçimde tartışmayı yasaklaması, bundan bizi sakındırması da bundan kaynaklanıyor olsa gerek. Nereden kaynaklanıyor? Şundan kaynaklanıyor. Bu bir gerçek. Yani insan olarak irademiz var. Plan yapıyoruz. Planımız doğrultusunda en son karar aşamasına geliyoruz ve artık şıklardan birini tercih edip Bismillah deyip giriyoruz. Ama iyi ama kötü. Hiç burada Allah Azze ve Celle'nin müdahalesini normal şartlarda insan görmüyor. Ama öte taraftan şu da var. Allah Azze ve Celle Kur'an'da Hazreti Peygamber Efendimiz hadislerde Cenab-ı Allah'ın hep dilemesine atıf yapıyor. Kur'an'da bakın inşaallah, inşaallah usuldeki tabiriyle istisna deniyor buna. İnşaallah kaydı, istisnası yani parantezi birçok ayette gelir. Seteci düni inşaallahu minassabirin. Hz. İsmail babası İbrahim'e ne diyor? Beni inşaallah sabredenlerden bulacaksın boğazlayacağı zaman. Hz. Peygamber Efendimiz'e vahiy bir süre gecikti. Ehudliler geldi soru sordular. O üç tane meşhur soru. Efendimiz, ben bunu cevaplayacağım, dedi. İnşallah demətti. Peşinden ne oldu? Bir süre vahiy kesildi. Yani Efendimiz o beklediği cevabı alamadı. E, vahiyden başka da cevap vermesi mümkün değil. Böyle meseleler. Ondan sonra bu ayetler nazir oldu. Kehf suresinde ne diyor? Allah Azze ve Cəl. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا İlla ey yaşa Allah, sen hiçbir şey için ben onu yarın yapacağım deme, ancak Allah dilerse yapacağım de. Bu bizim kültürümüze inşallah şeklinde geçmiştir. Bu sadece Türklerin kültürü değil, Araplarda da vardır. Yani Müslüman kültürüdür bu arkadaşlar, herhangi bir ulus kültürü değil, bu İslam'ın dini kültürüdür. Biz bir şey yapacağımız zaman inşallah deriz. İyi güzel bir şeyle karşılaştığımızda maşa Allah deriz. Değil mi? Buna benzer. La havle ve la kuvvete illa billah deriz. Bunlar hep kader inancıdır. Yani bir insan kalkacak kaderi onaylamayacak. Yahut kaderi kuşa çevirecek. Ondan sonra kalkıp bir taraftan da bir başka sohbetinde ya da dersinde insanlara arkadaşlar bir iş yaparken inşallah demeden yapmayın diyecek. Bu büyük bir çelişki. Sen hem inşallah Kur'an diyecek insanlara öğüt vereceksin. Hem de ondan sonra kader konusunda yok canım. insanlar işlerini özgür iradeleriyle yapar. Allah'ın iradesinin herhangi bir dahli tesiri yoktur diyeceksin. Allah'ın iradesi falan yok. O insan dışı varlıklarla alakalıdır. İnsan orada adeta bir parantez içine alınmıştır. Kader bağlamının dışına çıkarılmıştır. Ya da Allah'ın kuşatıcı iradesinin dışına çıkartılmıştır diyeceksiniz. Diyemezsiniz. Bak Yarın bir iş yapacağın zaman Allah dilerse yapacağım de. Şimdi demek ki bizim yarın yapacağımız işi Allah diliyor da biz yapıyoruz. Şimdi biz buradan kendi tarafımızdan baktığımızda kendi dilememizi görüyoruz. Yapacağımız işi herhalde böyle uyur gezer gibi gafil yapmıyoruz. Düşünüyoruz ve neticede kendi irademizle seçimimizle yapıyoruz. Ama o arada Allah diyor ki inşallah de. Bu arada demek ki Allah Azze ve Celle'nin de bir meşiyeti var, iradesi var. Allah da dilerse o işi yapabilirsin, dilemezse yapamazsın. Demek ki biz görsek de görmesek de bizzat günlük işlerimizde yaptığımız işlerde bir soruya cevap vermek de olabilir. Bu mutlaka Allah'ın iradesine sığınıyoruz, inşallah diyoruz. Bu kader inancının, kaza inancının aslında başka hiç delil aramaya gerek yok. Allah'ın iradesinin kuşatıcılığı konusunda efendim çok açık bir delil. Şimdi tabii ki işte Allah'ın ilminin kuşatıcılığını anlatan ayetler, değil mi? Allahu bi kulli şeyin alim ve huve bi kulli Allah yerlerde, göklerde, ikisi arasında olan biten her şeyi bilir. Ayeti ilminin kuşatıcılığı, yaratmasının kuşatıcılığı. Haliku kulli şeyin fa'budu. O her şeyi yaratandır, ona ibadet edin. Yazgı, yazgının kuşatıcılığı, Yasin suresinin ilk sayfasının son ayetini tekrar hatırlatıyorum burada. Muhakkak biz ihya ederiz, Hayat veririz, biz ölümü yaratırız. Hayat ve ölümün yaratıcısı biziz. Hayatı veren, ölümü takdir eden, yaratan, veren biziz. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُ İnsanların yaptığı işleri biz yazarız, hafaza melekleriyle. Ve atharahun, onların yaptığı işler neticesinde ortaya çıkan asarı, işleri, fiilleri ve onların sonuçlarını, sebep olmuş olduğu bir takım olayları, bütün bunları bir bütün halinde biz yazarız, kaydederiz, bitmedi. Bu hafaza meleklerinin dünyada yazışı. Bir de daha önceden bir yazma var. وَكُرْ şeyin اَحْسَيْنَاهُ ف۪ي اِمَا مِنْ Zaten biz her şeyi İmam-ı Mubin'de tek tek saymıştık, dökmüştük. İmam-ı Mubin nedir? Levh-i Mahfuz'dur. Hadiste zaten Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona emretti, yaz dedi. Ne yazayım dedi kalem? Dedi ki yaz. Kıyamete kadar olacak olan her şeyi yaz. Adeta Allah Azze ve Celle ilmini kaleme orada açtı ve kalem Allah'ın ilmini Levh-i Mahfuz'a Yazdı. Bizim itikadımız bu. Ve Allah'ın işte ilmi, iradesi, yazması ve yaratmasının kuşatıcılığı anlamına gelen kader inancı böyle parça parça ayetlerde biz görüyoruz. Şimdi zaman zaman diyorlar ki ya hani kaderle ilgili açık bana bir ayet gösterebilir misiniz? İnsanlar şunu bekliyor. Adeta Kur'an bir ansiklopedi. Bizleri din konusunda bilgilendirmek için diyanet tarafından yazılmış ya da herhangi bir kurum tarafından madde madde İman nedir? İman şudur, şartları, rükunları, müfsidatı, nevakızı vesaire bize böyle imanla ilgili bir ansiklopedik bilgi verecek. Hayır, Kur'an böyle ansiklopedik bilgiler vermez. Kur'an hiçbir yerde kalkıp iman esasları şunlardır diyerek bir izahta da bulunmaz. Bunu Hazreti Peygamber Efendimiz hadislerinde yapmıştır. O formülleştirme insanlara Kur'an'da anlatılan Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahyetmiş olduğu, Bilgileri, hükümleri insanların pratik ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde formülüze ederek anlatmak Hazreti Peygamber Efendimiz'de vardır. Ona mahsus. Ve nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Cibril hadisi diye meşhur olan hadiste imanı, İslam'ı, ihsanı anlatıyor. Kıyamet alametlerine değiniyor. Orada imanı anlatırken ne diyor? Ve bil kaderi khayrihi ve şerrihi minallahi teala. Kadere iman etmendir. Kaderin yani hayırın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmektir. İman ha Şöyle bir itiraz vardı. Bu Müslim versiyonunda var. Aynı hadisin Buhari versiyonunda ne yok? Bu kader maddesi yok. Biz bunu ilk dersler cevaplamıştık değil mi? Burada iman esasları nelerdir konusunu işlerken orada bakarsınız. bu ders, O derse katılmamış olanlar buradan çıktıktan sonra bakabilirler. Bu iddiada öyle çok güçlü bir iddia değil ya da bu itiraz çok güçlü bir itiraz değil bunun izahını o deste uzun uzun yaptık diğer kaynaklara atıf yaptık diğer rivayetlere atıp yaptık ve özetle şunu söyleyeyim bize bu cibril hadisini aktaran kaynaklar ekseriyetle kahil ekseriyetiyle kader maddesine yer verirler söz konusu rivayet, hadisi bize taşıyan ravilerin çoğu bize kader maddesini vermiştir Bir Ebu Hureyre rivayeti. O da Ebu Hureyre'den gelen iki versiyon var. İki varyant var. Onlardan birinde yok. Buhari'dekinde yok. Diğer varyantlarında yine var. Yani şunu diyebiliriz. Cibril hadisini bize aktaran bütün o sahabilerin hepsinin aktarımında kader maddesi var. Ve bunu bize taşıyan kaynaklarında kahir ekseriyetinde kader maddesi var. Evet. Şimdi ben buradan arkadaşlar şeye geçiyorum. Ee, İmam Tahavi meseleyi nasıl ele alıyor? Tabi bizim dersimizin Burada merkezinde imam tahavi var. Biz tahavi akidesi üzerinden bunları e, yapıyorduk. Dolayısıyla hemen biz bağlama dönelim. Şimdi sayfa 22'de kendimde Künüs'a da imam tahavi mesela iman Âmentü esaslarını şöyle anlatırken ne diyor? 87. madde. Vel iman uhuvel imanü billahi ve melekatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve kadri hayrihi ve veriyor burada. Bu âmentü ilkeleri içerisinde altı esas içerisinde ne var? Kadere iman var. Kadere iman etmektir. Hayrın ve şerrin, acının ve tatlının Allah'tan olduğuna, Allah'tan geldiğine iman etmektir. Biz bunların hepsine iman ederiz. Peygamberler arasında bir ayrıma gitmeyiz. Hepsini Allah'tan getirdikleri şeyler hususunda tasdik eder, doğrularız. Bir burada bahsediyor. Burada çok yani iman esaslarını sıralarken bir madde olarak geçiyor. Ondan sonra sayfa 10'da İmam Tahavi. Bu giriş olduğu için önce bunu verdim. Sayfa 10'da da. Biraz daha detay veriyor. Halakal <gülüyor> halka bakın yani üç aşağı beş yukarı benim verdiğim çerçeveyle örtüşüyor. Halakal halka bi'ilmih Allah bütün yarattıklarını bilgisiyle yaratmıştır. Yani bütün yaratmış, yaratılmışlar Allah'ın ilminin ihtivası için muhtevasındadır. <gülüyor> Ve onlara tek tek kaderler takdir etmiştik etmiştir. Yani her birinin yaratıldığında ortaya çıktığında fizik özelliklerinden, ruh özelliklerine, hayatlarının başından sonuna kadar, en ince ayrıntısına kadar, onları kuşatan gerçeklik, kare kare, Allah Azze ve Celle tarafından takdir edilmiştir. وَدَرَبَ لَهُمْ اَجَالًا Her birine Allah Azze ve Celle bir vade tayin etmiş, bir ecel, bir süre, yaşam süresi vardır. Nihayetinde ölürler. وَلَمْ يَخْفَ Aleyhi شَيْءٌ قَبْلَ اَيْ يَخْلُكَهُمْ Mahlukatı yaratmadan önce Onlar ne olacak, nasıl olacak, işleri, sonu, nereye varacak hepsini Allah Azze ve bilir. Hiçbir şeyin gizli kalmış değildir. وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ اَيْ يَخْلُقَهُمْ Onları yaratmadan önce ne yapacaklarını da Allah henüz yaratmadan önce bilmektedir. Şimdi biri kalkıp diyor ki işte Allah senin kiminle evleneceğini bilmez. Yahut Allah senin yarın ne yapacağını bilmez iddiası. Bizim bu konuyla alakalı iki tane makalemiz vardı. Yani e, konuyla ilgili daha detay isteyenler. Bu iddia tutarlı mı değil mi? Dayanağı nedir? Kur'an'dan ileri sürülen o ayetler hakikaten böyle bir görüşü destekler mi, desteklemez mi? Konuyla ilgili iki tane makalemiz vardı ona bakabilirsiniz. Konuyla alakalı olduğu için böyle söyleyeyim. Yoksa böyle yazılara, yazılara referans vermek falan reklam yapmak diye öyle anlaşılmasın. Şimdi... Wa amarahum bi ta'atihi wa nahaahum an maasiyatihi Allahu azza ve cel onlara kendisine itaat etmeyi emretti ve onlara onları kendisine isyan etmekten men etti nehyet bunu yasak kıldı. Wa kullu Her şey yecri akar cereyan eder bi takdirihi ve meşiatihi Allah'ın takdir ve ne paralel cereyan eder. Wa meşi'atuhu tanfuzu Allah'ın meşiyeti Geçerlidir. Asla onun önüne hiçbir şey geçemez. Aksamaz. La meşiyete li li'ibadi illa ma şae lehum. Kulların meşiyeti, kulların kararı, bir işi yapma konusundaki son kararı, azmi, ancak Allah'ın meşiyetine bağlıdır. Yani bizim kararımız Allah'ın dilemesine bağlı. Allah, Meşiat ederse biz ancak meşiat edebiliriz. Fe meşa alehum kân ve mâ lem yeşa lem Allah neye neyi diler ve onu tahakkuk ettirmek isterse o olur. Neyi de dilemez, tahakkuk ettirmek istemezse o da olmaz. Meşa Allahu kân ve mâ lem yeşa lem yekun. Bu iki cümleyi ezberlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Allah'ın dilediği olur diyoruz ya. Allah'ın dediği olur şeklinde. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Türkçesi bu. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Arapçası Maşaallahû kân ve mâlem yeşe lem yek. İmam Tahavi böyle tablolaştırılacak efendim, ilkemizi burada altın çizerek zikrediyor. Yehdîmen yeşe Allah dilediğini hidayet eder. Doğru yola isal eder. Kavuşturur. Ve ya'simu. Korur. Ve yu'afi. Ona selamet verir. Yani ona bütün, onu bütün şerlerden, yoldan saptıracak hatarlardan onu korur. Fadlen. Bunu ama lütfüyle yapar. Bu bir lütuftur. Ve yudillü men yaşa. Dilediğini de saptırır. Yani yoldan Çıkar o kimse ama Allah diler de yoldan çıkar. Allah dilemeden yoldan çıkamaz. Ve yahzülü, onu kendi haline bırakır. Şimdi o Allah'ın dilediğini saptırmasının ne anlama geldiğini görüyoruz. Ve yahzülü, onu kendi iradesiyle, kararıyla baş başa bırakır. Onu kendine kendi haline bırakır. Onu terk eder. Ve yepteli, onu o şekilde öyle belaya bırakır. Adlen, bunu da adlinden yapar. Çok çok önemli iki kavram. Fadıl, adil. Şimdi biz adaletin karşıtı olarak hep ne gelir arkadaşlar? Adalet, diğer şık nedir? zulü Bir şey ya adalettir ya zulüm. Böyle politik bir söyleme e, adapte olduğumuz için biz üçüncü bir şıkkı düşünemiyoruz. Halbuki adalet, zulüm bir de fadıl, lütuf boyutu var. Adalet var. Bir kimseye hak ettiğini Hak ettiğinden ne fazla ne eksik vermek. Lütuf ise bir kimseye hak etmediği halde ödül vermek ya da hak ettiği ödülden daha fazlasını vermek. Zulüm nedir? Hak ettiğini vermemek ya da hak ettiğinden eksik vermek. Bu yolla ona haksızlık etmek. Şimdi hak ettiğinden fazlasını vermek yahut ödülü hak etmediği halde ona ödül vermek. Bağışlamak, bu da Allah'ın lütfudur. Bizler günlük hayatımızda hep adil ile mi diyoruz Yani dostlarımızda olsun, yahut bir yerde bir yetki elimizde bulunduruyorsak, yetkili bulunduğumuz insanlara karşı muamelemizde hep adille muamele ediyoruz. Bazen jest yapmıyor muyuz? Bazen iyilik yapıyoruz, bazen hoş görüyoruz, görmezden geliyoruz. Bazen fazladan, tamam bu da benim sana... Kıyam olsun falan diyoruz. Şimdi bu zulüm müdür? Hayır. Zulüm, hak ettiğinin aşağısında verirsen. Yahut bir adam hak etmedi sen ona ceza veriyorsun. Bu zulümdür. Günlük hayatımızda biz aslında üç kademeli olduğunu biliyoruz. Adil, lütuf, zulüm diye üç kademeli olduğunu biliyoruz ama bu kader meselesine geldiğinde biraz işler karışıyor, biraz zihnimiz dolanıyor. İşte ve kulluhum yatekallebune fî meşî etih. Herkes Allah'ın meşiyeti. Allah'ın o iradesi çerçevesinde onun içinde takallüb eder, döner, deveran eder. Beyne fadlihi ve adlih. Cah lutfuyla muhatap olur, cah adliyle muhatap olur. Allah zulümden münezzehtir. Bazen Cenab-ı Allah bize fazladan verir, bazen hak ettiğimizle iktifa eder. Bazen bağışlar, bazen bağışlamaz. Bazen kolaylık verir, bazen de bırakır. İşin tabiatının zorluğu neyse onunla bizi yüzleştirir ve biz canımız çıkar. Bu da işin adaletidir. Bazen öyle, bazen böyle insanlar Allah'ın adaletiyle lütfu arasında böylece gel git yaşarlar. Allah Azze ve Celle zıtlardan ve Ortaklardan münezzehtir. Ne rakibi vardır karşısına geçip ona meydan okuyacak ve onun iradesine karşı koyacak ne de ortağı vardır onunla iradeyi paylaşacak, hükmü paylaşacak, yaratmayı paylaşacak, tasarrufu ve mülkü paylaşacak. İkisi de yoktur. Dolayısıyla Allah'ın hükmünü kimse geri çeviremez. Allah'ın hükmünü hiç kimse peşinden efendim değiştireyim hani temiz mahkemeleri falan var ya Veya onu biraz savsaklayayım, geciktireyim, öteleyeyim falan. Böyle bir şey yapamaz. وَلَا غَالِبَ لِي أَمْرِهِ <gülüyor> Allah'ın emrine, hükmüne, iradesine de hiç kimse, hiçbir şey baskın çıkamaz. Allah'a rağmen hiçbir şey olamaz. Ama iyilik, ama kötülük. Ama Allah'a karşı, ama insanlara karşı. اَمَنَّا بِذَٰلِكَ كُلِّهِ وَاَيْقَنَّا اَنَّ كُلَّمْ مِنْ عِنْدِهِ Biz bütün bunlara iman ettik ve yakinen şunu bildik ki hepsi Allah katındandır. İmam Tahavi'nin kaderle alakalı ikinci biraz daha detaylı izahı buradaydı. Yok Allah azze ve celle şerri de Allah yaratıyor. Ama şer bize itibarlı oluyor. Şer bize itibarlı oluyor. 17. sayfada var bir de. Şimdi bunun şer boyutu şöyle örnek veriyorlar. Bu halk ve kesb ile alakalı bir şey. Şimdi normalde ehli sünnet alimler maturidi olsun, eşari olsun çoğunluk bu istikamette ama bazı eşaller, İmam Eşari'nin bir kavli, İmam Cüveyni'nin son kavli, Fahrul Razi'nin kavli bunun istisnası kılınırsa Genelde e, ehl-i sünnet ulemanın bakışı şudur. Ortaya çıkan iş, biz bir şey yaptık. Ben burada ders veriyorum. Bu, şu an ders veriyorum ya bu bir iş, bu bir fiil. Efa'li <gülüyor> ibad çerçevesinde. Bu fiilde benim kudretim mi Allah'ın kudreti mi müessirdir. Bu fiili, bu eseri ortaya çıkaran, icat eden, meydana getiren şey. Benim kudretim mi Allah'ın kudreti mi? Orada deniyor ki burada bu fiilin iki boyutu var. Bir aslı var, bir de vasfı var. Bu işin bir aslı var. Ben burada ne yapıyorum şu anda? Konuşuyorum. Çenem hareket ediyor, zihnim hareket ediyor, beynim hareket ediyor. Neronlar işte gidiyor, geliyor. Adaleler, sinir sistemi vesaire bir efor sarf ediyorum. Yani ders vermek için psikolojik ve fizyolojik anlamda neler yapılması gerekiyorsa bunların hepsini ben sergiliyorum. Pedagojik olarak hepsini ben burada ortaya koyuyorum. Bu işler normalde nedir? Bunu ders vermek olarak düşünmediğinizde yalın bir eylemdir bu. Bu bunun asıl boyutu, öz boyutu. Allah'ın kudreti buna taallük ediyor. Bunu Allah yaratıyor. İnsanın yaptığı şeyine, insanın yaptığı şey de bunun vasfı. Yani bunun Tahavi dersi olması. Akaid dersi olması. Şimdi normalde bu hareket ne değil arkadaşlar? Bunu biz tahavi dersinden, akaid dersinden soyutlayarak sadece bir eylem olarak burada işte kıpır diyorum konuşuyorum, bir şeyler söylüyorum falan ama ne söylediğimi boşverin siz. Bu eylem, ağzımdan çıkan o ses, o ses de, tellerinin titreşimi falan yalın eylem olarak baktığınız zaman bu eylemin kendisi iyi ya da kötü olamaz. Burada iyi kötü diye bir şey yok. Anlaşıldı mı? Bunun iyi ya da kötü olması neyle alakalı? Bir, benim niyetimle alakalı. İki, bunun taalluk ettiği nesnesiyle alakalı. Bağlamla alakalı. Bir de Allah'ın koyduğu kanunlarla alakalı. Haram-helal dengesiyle alakalı bir şey. Ben burada hakayet dersi verdiğim için bu hayırdır. Ben yahut bir başkası da aynı bu şekilde kürsüye oturuyor, üniversitede anfide geçiyor insanlara. Darwin'in evrim teorisini anlatıyor. Ballandıra ballandıra inanarak talebeleri de iknaya zorluyor mesela. Aynı eylemleri yapıyor. Onun da sinir ve adele sistemi aynı şu an benim nasıl efendim seyrediyorsa aynı hareketlilik aktivite onda da gerçekleşiyor. Öz olarak o fiilde nedir arkadaşlar? O fiil nötr bir şeydir yani. Bu fiilin biz kötü olduğunu, şer olduğunu söyleyemeyiz. Ama bu O adam mi orada onun propagandasını yapma niyeti taşıyor. Muhtevaya yansıyan şey batıl. Sözler o kelimelerle ifade ettiği şeyler batıl. Karşı tarafa verdiği etki keza şer, bağlam. Bütün bunlara bak bir de Allah'ın bunu haram kılmış olması var. Şerri yayma, isimde yardımlaşma gibi Bütün bunları düşündüğümüz zaman bunlar dışa bakan tarafıdır. İşin vitrin tarafıdır yani. kabuğudur bize bakan tarafıdır. Bu yönüyle baktığımız zaman bu eylem nedir? Şerdir. Şimdi siz bu eylemin Allah ya tarafından, şimdi hem benim burada bu dersi vermem, hem o adamın orada ballandıra ballandıra evrim teorisini anlatması, ikisi de öz itibariyle, asıl itibariyle nedir? Allah'ın yarattığıdır. Allah'ın bilgisi, iradesi, yazgısı ve yaratması çerçevesinde olmuştur. Allah o özü yaratmıştır. Ama Allah vasfı dediğimiz yani bunun bir küfür eylemi olması, bunun bir haram olması, şer olması ki adamın niyetiyle ve adamın seçimiyle alakalı bir şeydir. Ha burası işin vasfıdır. Buna da kesp diyoruz. Yani insanın teşebbüsü. İnsan teşebbüs eder. Arapçada buna kesp denir. Türkçede kesp ifadesi kullanılmıyor. Biz Türkçe bunu Teşebbüs diye ifade edelim. İnsan teşebbüs eder, Allah halk eder. Formülü ehl-i sünnet ulema bu şekilde ortaya koymuş. Allah halik, kul, kasip. İşte bir fiilde, insan fiilinde irade ve ihtiyarla yapmış olduğu bir fiilde nasıl hem Allah'ın kudreti, hem insanın kudreti, hem Allah'ın yaratması, hem de insanın o işi yaptım demesi aynı anda, ses konusu olabiliyor. El cevap biri aslı biri vasfı itibariyle. Değişik formüller var ama yaygın formül budur. Gerek Maturidilerin, gerek e, İbn efendim e, kullandığı, tercih ettiği formül izah tarzı budur. Ha bu bir izah tarzıdır. Başka türlü izah edenler de vardır. Örnek olarak da şey geçer mesela. Adam çocuğunu terbiye amacıyla ne yapıyor? Tozunu alıyor. Efendim. Kaba etlerine böyle bir iki çubukla vuruyor. Darb ediyor. Şimdi niyetine göre, niyeti teqdipse, tamam, yaptığı iş hayırdır. Yok, niyeti teqdip değil, teqdipse, ya da adam sadist, veya öfkesini bir şekilde kusmak istiyor, deşarj olmak istiyor, bunun için yapıyorsa, o zaman bunun yaptığı şerdir. Ama darb, fiilinin bizatihi yalın kendisi şer değil Allah işte bizim o adalələrimizdən ortaya, adalələrimize o gücü veriyor. İstitaat. Maal fiil dediğimiz istitaat bu. Buna tevfik diyoruz. Eğer bu iş iyiyse buna biz tevfik ismini veriyoruz. Eğer iş kötüyse tahvilinde kullandığı gibi buna hizlan ismini veriyoruz. Kötü bir iş yapacağı zaman Allah Azze ve Celle tamam diyor. Kulu kendi haline bırakır ama yine Allah'ın kudretiyle oluyor. Sadece Allah o işten razı olmadığı için ben seni kendi haline bıraktım. Ne halin varsa gör yapmak istiyorsan sen bilirsin diyor fark etme, kızlan anlamında. Neyse, e, bu şekilde bunu kısaca cevaplandırdıktan sonra konumuza geçelim tekrar. Bir başka yerde İmam Maturidi, şey İmam Tahhadi için püf noktasına değiniyor. Ve aslül kaderi sırrullahü taala fi halqi. Kaderden bahsettiği 3. nokta. 58. madde. Bendeki nüshada 17. sayfa. وَاسْلُ الْقَدَرْ سِرُ اللّٰهِ تَعَلٰى ف۪ي خَلْقِ Kaderin aslı, özü aslında diyor. Haddi zatında kader, Allah'ın yaratması içinde bir sırdır. Yani yaratılış sırrıdır. لَمْ يَطَّلِ عَلَى ذَٰلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَب۪يُّ مُرْسَلِ Buna yani gayb ya da kader bilgisi, gelecekte ne olacak? Veya bu işin içi nasıl oluyor, nasıl gerçekleşiyor? Allah'ın iradesi, insan iradesi somut, gözde görülür biçimde. Biz az evvel anlattık ama bu bir teorik bir anlatım. Somut olarak biz bunu gözde görmüyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle gayb. Haliyle onun iradesi bizim için gayb. Onun ilmi gayb, onun yaratması gayb. Bunlar hep bize göre gayb olduğu için biz şahit olduğumuz, kendi irademiz, şahit olmadığımız Allah'ın iradesini ne yapıyoruz? Ayetlere ve inancımızın bize yüklediği sorumluluktan hareketle Bunlara bakarak bunu böyle bir sentezlemeye çalışıyoruz. Bütün kaygı bu yani. Yoksa bir insan ne alaka var canım? Allah'la ne alakası var? Allah'tan külliyen bağımsız biçimde insan bunu yapıyor. Der mi? Der. Ama bunu dediği zaman işte nasıl bir ateist Allah'a inanmazken efendim gayba iman etmemiş oluyor. Bir insan da kalkıp da ben yaptığım işlerde Allah'ın iradesini kabul etmiyorum. Allah'ın iradesinden muaftır. Bağımsızdır benim yaptığım işler. Diyecek olursa aynı. Birinde Allah'ın varlığı, burada da Allah'ın iradesi. İkisi de gayıptır. İnsan sadece kendi varlık dünyasında gaybi olana alan açmıyor demektir. Ya da gaybi olanın alanını daraltıyor, şahit ve fizik Efendim alanı büyüttükçe büyütüyor demektir. Yani bunu insan bizatihi gözüyle elbette ki göremez. Zorlukta zaten bunu nasıl sentezleyeceğiz nasıl formüle edeceğiz içini nasıl dolduracağız orada ama teorik olarak herhangi bir problem yok çünkü ayetler böyle söylüyor itikaden biz bundan yana mutmainiz nerede insanların kafası karışıyor elhamdülillah benim kafamda bir karışıklık yok da sizin de olmayacağını umuyorum ama böyle cahil insanların zaman zaman idrakta zorlandığı şey bu nasıl oluyor bu böyle hem Allah hem ben acaba Allah mı ben mi İşte ben diyecek adam ama bazen diyor istediğim halde bazı şeyleri yapamıyorum. Allah diyecek iyi de ben yapıyorum diyor. Ben taşta değilim ki diyor. Veya rüzgarın karşısındaki yaprakta değilim. İşte beyne beyne. İmam-ı Azam'a nispet edilen böyle bir söz var. O zaten Risale'lerinde geçer. Ne Cebriye'nin dediği gibi insanın fiili yoktur, iradesi yoktur, kudreti yoktur. Tıpkı rüzgarın önündeki yaprak gibi sağa sola savrulur. Mahza Allah'ın iradesi, kudreti Ve yaratması vardır. Bu cebr. Türkçe'de buna biz kadercilik diyoruz. Ya da ne vardır? Kaderiye. Arapça'da kitabıyla, istila kitabı karşılığıyla. Onda da tamamen insanın iradesi vardır. İnsanın fiili vardır. Allah'ın iradesi de, yaratması da yoktur. Başka şeyleri Allah irade eder, yaratır ama insan fiili söz konusu olduğunda Allah ne irade eder ne de yaratır. Tamamen onu insana bırakmıştır. Orası adeta parantezçi bir alandır. İşte biz ikisinin ortasındayız diyor. Ne o, ne bu. ikisinin ortasında itikadımızı ona göre, istikameti ona göre veririz, ona göre meylederiz. Cebre düşeceğimiz yerde hemen ortalarız. Kader, kaderiyeye meyledeceğimiz yerde hemen yine ortalarız, ortaya geliriz. Böyle kader ve cebr arasında ikisine bakarak, ikisinden de sakınarak itikadi formüller geliştiriyor. İmam Azam bu formülü geliştirmemiş. Bu formül sonradan, işte dördüncü yüzyılda gelişmiş bir formüldür. Evet, وَالتَّعَمُّكُوا وَالنَّزَرُ ف۪ي ذَٰلِكَ ذَر۪ي عَتُ الْخِذْلَانِ Kader konusuna derinlemesine dalmak, bu hususta uzun uzun nazar, tefekkür, düşünme, muhakeme yürütme, kafa patlatma, bunlar mahrumiyetin sebepleridir. Yani Allah'ın rahmetinden kişi tard edilebilir. وَالسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ اتُّغْيَانِ فَالْحَذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ مِنْ ذَٰلِكَ نَذَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً Aman diyor, aman. Gerek düşünme, tefekkür, gerekse vesveselere kapılma ve kapı açma, kapı aralama bakımından. Sakın sakın diyor, dikkatli olun diyor. فَإِنَّ اللّٰهُ تَعَالَى تَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ اَنَامِ Allah, kader bilgisini insanlardan gizlemiştir g Meramını, muradını, yani kader bilgisini araştırma merakını yasaklamıştır. كَمَا قَالَ تَعَلَى فِي كِتَابِهِ لَا يُسْأَلُوا عَنَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ Allah yaptığından mes'ul olmaz. Kimse ona hesap soramaz. Amma kullara hesap sorulur. فَمَنْ سَأَلَ لِمَ فَعَلُ Allah niye yaptı? İşte burası. Kader. bu Yukarıda da anlatmak istediği şey aslında burada düğümleniyor. Neden yaptı? diyen adam. Onun arkasında işte binbir hikmet var. Bilemezsin. Belki bir yüz yıl sonra ortaya çıkacak neden yaptı. Şimdi Hz. Hızır o çocuğu neden orada öldürdü? O yıkılmakta olan duvarı neden tekrar yaptı, doğrulttu? Normalde biz onu bilmezdik. Kur'an bize anlatmasaydı bilmezdik. Oradaki görgü tanıkları da onu bilmezdi. Şu adamlara bak ya. İşleri güçleri yok. Gelmişler üzerlerine vazife değil. Duvarı, yıkılan duvarı kalkıp yapıyorlar. Ama aynı adam aradan bir 10 sene, 20 sene geçer. O duvar bir yıkılır alttan hazine çıkar. O zaman aa, siz de böyle günlük hayatınızda karşılaşırsınız. Vay be demek ki ya bunun içinmiş ya. İşte kader bilgisi Allah Azze ve Celle on yıl, yüzyıl, bin yıl değil mi? Yüzyıllar sonrasına senin buradaki bir tane eyleminin veya senin başına düşen bir taşın, bir kiremitin, bir tuğlanın efendim, yüzyıllar sonrasına bile uzayıp böyle yansıyan, oradaki denkleme bir şekilde müdahale eden Bir ağırlık katan bir ucu teması olabilir mi? Olabilir. Bu yüzden sırdır bu yani. Bu çünkü külli mutlak ilim gerektirir. Bu ancak Allah'ın ilmidir. Evet, böyle Allah neden yaptı diye böyle sorgularcasına, hikmetini araştırırcasına değil, sorgularcasına bunu soran adam, kitab Allah'ın kitabındaki hükmü reddetmiştir. Allah sorgulanamaz. وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Bir yerde daha İmam Tahavi söz ediyor. Sayfa 26, 109. cu maddede. Son olarak ona da bakalım. Evet. وَالْخَيْرُ وَالشَّرُ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ Hayır da, şer de, kulların başına gelecek ya da kulların elinden sadır olacak hayır da şer de takdir edilmiştir. Her birisi kaderdedir. Vel istitaatullati yecb biha el fi'lu min nahvi't tevfik el ki la yecuz en yusafa el mahluk Şimdi istitaat diye bir bahis vardır. İşte bu kaza kader tartışmaları bağlamında insan gücüne söz geliyor. Yani şimdi insan gücü var. Mu'tezile, Ehl-i Sünnet, Cebriye hariç Cehbim'in Safvan ve tabileri Cebriye mensupları hariç diğer mezhepler insanın bir kudreti vardır. İnsan yaptığı işi kendi kudretiyle yapar. Kudretinden bağımsız olmaz. Ama bu kudretin yeri, Efendim denklemdeki ağırlığı nedir? Orasını az evvel arz ettim zaten. Vasıfla alakalı falan söyledik ya. Şimdi bu kudret fiilden önce midir, fiille beraber midir? mutezile diyor ki bu kudret fiilden öncedir. Biz işi yapacağımız, işi yaparken sarf edeceğimiz güç daha önceden vardır. Çünkü onlara göre kul işi kendi gücüyle ve kendisi yaratır. Kendisi icat eder. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir daklü tesiri yoktur. Dolayısıyla ne olması lazım? İşi yaparken sarf ettiğimiz, o anki yaktığımız enerjinin önceden bulunması gerekir ki kul illeti kendisi olduğu için o fiilinin, yaratıcısı kendi olduğu için önceden olmalı ki Ya onu meydana getirmek istediğinde seferber etsin. Ama Ehl-i Sünnet ittifakla diyor ki hayır. İşi yaparken sarf ettiğimiz kudret o iş sırasında Allah tarafından bize verilir. Ondan önce değil, ondan sonra da değil. İşi yaparken harcadığımız efordan bahsediyoruz. İşte bu fiille beraberdir. Bu Tevfiktir ya da tevfik tarafındandır. iki şekilde anlaşılabilir. Tevfik tarafındandır diye anlarsak o zaman bu gücün kendisi tevfiktir değil. Tevfik başka şey Allah'ın o anda işi yaparken bize verdiği kudret, güç başka bir şey. Ki matürliler de böyle düşünüyorlar. Ama İmam Tahavi tam olarak net matürliler gibi mi düşünüyor? Orası kesin değil belli değil. Bu tevfiktir diye anlayanlar da var. Yani Allah'ın. Sen bir işi yapacağın sırada, tam yapacağın sırada sana onu yapma gücü vermesi, o iş hayırlıysa tevfiktir, şerse hizlandır diye yorumlayanlar var. فَهِيَّ <gülüyor> مَعَالْفِعْلِ Bu işte mahluk bununla vasf edilmez. Yani tevfik Allah'tandır. Bir işi yapmaya muvaffak kılmak insanın işi değildir. Yani hoca öğrencisini soruları çözmeye muvaffak kılamaz. Öğretir, işaret eder, ipuçları verir. Bir şeyler yapar ama en nihayetinde o soruyu çözme işi bir muvaffakiyettir. O ona Allah'ın onu çözme kudreti vermesiyle olan bir şeydir. Hoca istediği kadar anlatsın. İmtihanından önce tamam mı bunu aklınıza sokun desin. 40 defa tekrar etsin. Tahtada şemalarla anlatsın. Kulağına küpe yap. İp bağlasın. Çizsin bilmem bir şeyler yapsın. İsterse kopya yapsın. Eline versin. Hiç fark etmez. İmtihan sırasında o soruyu cevaplamak, yani muvaffakiyet, o soruyu cevaplayacağı sırada Allah Azze ve Celle kendisine o an orada, o soruyu fiilen cevaplayacağı gücü, hemen o soruyu cevaplamak için sarf edeceği eforu, enerjiyi, gücü, bunun psikolojik boyutu da var, fizyolojik boyutu var, bu gücü o an orada vermezse, hocanın anlattığı her şey dışarıda kalır. İşte biz bunun için, Allah muvaffak etsin. وَمِنَ اللّٰهِ الْتَوْفِقِ Duası yapıyoruz. Muvaffak olmak demek o anda işi gerçekleştirebilmek demektir. Bir de güç vardır. O zaman şimdi bu gücü bize Allah veriyor. E nasıl oluyor diyorlar. Allah bize namazı emrediyor, orucu emrediyor, çeşitli ibadetleri yapmamızı emrediyor. E teklifi hala yutak yok bildiğimiz gibi değil mi? Gücü Olmayan insanı yani gücünün üstesinde ya da gücü olmayan bir şeyi insana yapmaz? Yüklemez Allah. E nasıl bizim gücümüz yoksa, gücümüz fiili yaparken geliyorsa Allah azze ve cel bizi mükellef tuttuğunda biz o anda güçsüzsek o zaman Allah kişiyi gücü olmayan bir şeyle mesul tutmuş olmaz mı? Mükellef tutmuş olmaz mı? Ha diyoruz ki istitaat iki türlüdür. Bir güç vardır. Selameti esbat ve alat diye ifade edilir kelam kitaplarında. Yani insanın şu an için İlgili işi yapmaya hazır olması, potansiyel olarak, kapasite olarak ilgili işi yapabilir. Düğmeye basıldığı anda hemen efor sarf eder ve yapar. Ama o eforu Allah verir. Ondan önceki kapasite insan kendisi onu geliştirir. İstidat, selameti, esbab, alat, imkanlar, araçlar vesaire. Bunlar işte teklifte gerekli olan budur ve bu bizde vardır ama sadece bu, İşin gerçekleşmesi için kafi değildir. Yani burada şunu anlatmak istiyor Ehl-i Yani siz istediğiniz kadar sebeplere tevessül edin. İstediğiniz kadar hazırlıklarınızı yapın. İstediğiniz kadar çalışın, güç hazırlayın, tedbir alın, planlayın, edin. En nihayetinde ellerinizi açıp Allah'a dua edeceksiniz. Çünkü muvaffakiyet Allah'tandır. Yani planlarınızın tutması Allah'tandır. Düşündüğünüz mümkün. Hazırlıklarının yaptığınız şeyi bizatihi gerçekleştirmeniz Allah'tandır. İşte o gerçekleştirme sırasında harcayacağınız güç Allah'tandır şeklinde anlayanlar var. Neyse, evet burada istitaat bahsine değindikten sonra وَاَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ بِخَلْقِ اللّٰهُ وَكَسْبٍ مِنَ الْعِبَادِ Tahavid Az evvel bahsetmiş olduğumuz hususa değiniyor. Diyor ki kulların fiilleri Allah'ın yaratması kulunda kesbetmesi iledir. Allah yaratır, aynı şeyi. Kul da onu kesbeder. Kul, adeta semadan bize sarkan bir şey düşünün. Yapacağımız iş, muvaffak olmak istediğimiz husus, semadan bize sarkan bir halka olsun. Bu halkanın biz buradan tutuyoruz, nazil olsun diye bunu söylüyorum. ne ateş ve la temsil. Buradan biz ne yapıyoruz? Elimizi uzatıyoruz, yukarıdan da o halkayı sarkıtıyorlar. O halka yukarıdan sarkıtılmazsa, Biz istediğimiz kadar elimizi uzatalım. Olmaz. Bizi, biz elimizi uzattığımızda o halka ile temas ediyoruz. Şimdi bizim temasımız yerden göğe olan boyutudur. Buradan göğe doğru. Halkanın alt kısmına temas ediyoruz. Ama o halka yukarıdan aşağı bize sarkıtılıyor. Uzatılıyor. Bu da işin halk tarafı. Halk işin metafizik boyutu, semavi boyutu. O gayiptir onu göremiyoruz. Kesb işin yeryüzü boyutudur. Esbab, müsebebat aleminde efendim çalışmalar, planlar, denk getirme, hesap yapma, kitap yapma ile alakalı olan boyutudur. Yani teşebbüs diyelim. Ve kul da neden sorumludur? Teşebbüsten sorumludur. Sen teşebbüs edersin ama sonuç alamazsın. Yaptığın iş eğer iyilikse, yapacağın iş iyilikse Allah sana ne yapıyor? Yine bir sevap veriyor. Eğer teşebbüsse geçtin ama gerçekleşmedi. Yapmak istediğin planladığın iş kötülükse o takdirde Allah azze ve cel o kötülüğün günahını sana yazmıyor. Ama bir teşebbüste bulunuyorsun ya o teşebbüsün ayrıca efendim bir mesuliyeti var mı? Var. Allahu alem. Evet. Burada yine İmam Tehavi devam ediyor. İşte Allah Azze ve Celle insanları güçlerinin yettiğiyle mükellef tutar. Onlar ancak Allah'ın kendilerini mükellef tuttuğuna güç getirirler. La havle ve la kuvvete illa billahın manası budur. Kur'an'da da geçiyor ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah hadislerde geçer. Bizim vird-i zebanımız haline gelmiştir. La havle, günahtan, kötülükten, şerden dönüş, kurtuluş çaresi, hilesi yoktur illa billah. Ancak Allah'ın izniyle vardır. Vela kuvve, hadi şerden iyiliğe döndük, kötülükten iyiliğe geçtik, zorluktan, sıkıntı, darlıktan, ferahlığa, bolluğa, kolaylığa geçtik. Peki bunu sürdürme, devam, sebat, gücü, kuvveti yine ancak Allah'ın izniyle vardır. Yani insanoğlunun dünyadaki hali ya kolaydır ya zordur, ya hayırdır ya şerdir, ya iyidir ya kötüdür, üçüncü bir şık şey yok. Dolayısıyla la havle vela kuvvete illa billa, darda olan insanın da yapacağı bir zikirdir. Dardan kurtulmak için. Teşebbüs teşebbüs Düşünce teşebbüs aşamasına yok. Belki teşebbüsün arka planı, teşebbüsü tamamlayan ya da teşebbüsün arka planı diyelim ama teşebbüsün bizzat kendisi değil. Teşebbüs o an verdiğimiz kararla harekete geçmek anı diyelim ama o hareketi Allah yaratıyor. Yahut iyi haldeysek, refah ve bolluk içindeysek yine la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Bu defa da kuvvet boyutuna atıf yapıyoruz. İmam Tahavi de buna işaret ediyor. وَقُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيَةِ اللّٰهِ تَعَلٰى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ Her şey Allah'ın meşiyeti, ilmi, kazası ve kaderi çerçevesinde cereyan eder. Allah'ın meşiyeti bütün meşiyetlerden üstündür. Allah'ın kazası, hükmü bütün hileleri, planları, programları, hesapları, kitapları ne yapar? aşar onların hepsinin üstündedir. Planını Allah meşiyetiyle desteklerse tutar. Desteklemezse tutmaz. Yefalu ma yasha ve huve gayru zalimin Evet, Allah dilediğini yapar ama asla zulmetmez. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de aklıma gelmişken bu hususa da temas edeyim. Yehdi men yasha ve yudil men Bazıları bu yehdi men yasha ve yudil men yasha oradaki zamir gayip olduğu için Dolayısıyla yeşa o meşiyetin nereye gönderecek şimdi? Bakıyor diyor ki ben yeşa u derken o yeşa u'nun altındaki hüve fail zamir mene gidiyor diyor. Allah'a değil. Yani kim hidayeti dilerse Allah onu hidayet eder. Kim de dalaleti dilerse Allah onu dalalet eder diyor. O yeşa u'nun gâib efendim üçüncü tekil şahıs olmasını fırsat bilip böyle bir Tevil'i patlatıyor diyelim biz. E, çünkü tam cukluyor, oturuyor. Tevil patlatıyor ama Kur'an-ı Kerim'de teşa'u şeklinde geçenler de var. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Yani insan bunu demeden önce bütün bir Kur'an'ı baştan aşağına var Bir inceler. Bir başka yerde teşa'u diye geçiyorsa adam onu bana okursa ben ne cevap vereceğim diye düşünmesi lazım. Hz. Musa ile ilgili kıssada İnne, e, Tudillu men teşa'u ve tehdi men teşa. Tudillu bihi men teşa'u ve tehdi men teşa. Bununla bu tudillu biha in fitnetuk. Bu senin bir imtihanındır, fitnendir, sınamandır ki tudillu biha. Bu fitneyle sen saptırırsın men teşau dilediğini. Yani sen sen kimi diliyorsan onu saptırırsın. Ve tehdi men teşa ve sen yine kimi diliyorsan onu hidayet edersin. Burada fiilin de faili Allah. Yani teşau hem yehdi Efendim yudillu, burada tehditudillu, hem de teşa'u fiillerinin de faili Allah. Dolayısıyla artık da diğer ayetlerdeki e, zamirleri kalkıp da mene göndermenin. Dolayısıyla sizden kim dilerse hidayeti onu hidayete, kim dilerse dalaleti onu dalalete ulaştırır şeklinde yorumlamanın hiçbir manası yok, mesnedi de yok. Yanlış, tutarsız, Kur'an'la örtüşmüyor. Peki bu men yaşa'u, inşaallah, maşa Allah şeklinde Kur'an'da çok sık karşılaşmış olduğumuz bu istisna cümleleri. Hep Allah'ın meşiyetine atıf yapan cümleler. Nedir bu arkadaşlar? Ne anlamalıyız buradan? Şimdi bizim böyle pek gündemimizde yok da, biz belki ondan dolayı çok şey yapamıyoruz. Müşrikler dediler ki, biz istersek, biz dilersek, Müstakim oluruz. Doğru yola ereriz. Dilemezsek erinayız. Her şey bizim dilememize bağlıdır. Hani bir kısmı da diyordu ya bizler doğarız bu şekilde yaşarız. Bizi ancak dehir helak eder. Artık natullistler mi diyelim biz bunlara? Ateistler mi diyelim? Yani kainatta evrende Allah Azze ve Celle'nin tasarrufu yoktur. Müşrik cahiliye Araplarında böyle bir inanç vardı. İşte Kur'an Bu inancı kazımak için hep bu meşiyet kaydına atıf yapar. Der ki yok Allah dileyecek. Yani bana namaz kılanın namaz kılması da ben dilersem ancak olur. Ben dilemezsem bana iman da edemezsiniz. Bir adam bana isyan edecek, beni inkar edecek o yine benim dilememle olur. Ben dilemezsem beni inkar da edemez. Benim dileğim, iznim, onayım olmadan asla meydana gelmez. Anlaşıldı mı? Ama olayın hangi boyutu bu arkadaşlar? Fizik boyutu işte. Asıl dediğimiz boyut. Allah Azze ve Celle olayın asıl fizik boyutunu yaratıyor, takdir ediyor, tedbir ediyor. İşin vasıf boyutu. Yani işin ahlaki boyutu, dini boyutu, hukuki boyutu. Yani sevap olan boyutu, günah olan boyutu, suç olan boyutu, ceza vesaire. Bu boyutları da işte kulun teşebbüsüyle alakalı boyuttur. Burayı Allah Azze ve Celle kula bırakıyor. İnsan burada kendi kararını, iradesini, kendi kararını insan kendisi veriyor. Ve zaten bundan dolayı da insan mesul oluyor. Evet, Kur'an'da işte böyle tevhidin yerleştirilmesi bakımından hep meşiyete sık sık atıf yapıldığını burada söylememiz gerekiyor. İmam Tahavi meseleyi bu şekilde kaderle alakalı, kaza ile alakalı bunları söylüyor ve en son söylediği de zaten biraz detay oluyor. Yani Allah halıktır, kul kasiptir. Nasıl oluyor? Allah'ın halkı asla, kulun kesbi, vasfa taallük ediyor. Ders verme, çocuğu Efendim darbetme örneğini vermiştik. Ee, bu kadarı sunum itibariyle yeter. Sorular olan varsa alayım. Belki mesela orada detaylanabilir. Kafanıza takılan bir şey varsa... Evet buyurun. baş Oluyor. Yani Cenab-ı Allah bir şeyi yaratıyorsa onu zoraki yaratmaz. İradesiyle yaratır. Ama biz işte Mutezile'den ayrıldığımız bir noktada bu. İrade ile rıza farklı şeyler. Allah azze ve celle Şerri irade eder. Ne anlamda irade eder? Kulum ben bunun şer olduğunu bildirdim, peygamberlerle açıkladım. Sen bunu yine yapmak istiyorsun. İyi peki. Ben de yapmana onay veriyorum, izin veriyorum. Yaratılış anlamında onay veriyorum. Dinen, fuken hukuken onay veriyorum. Teşriği bir onay değil bu, tekvini bir onay. Yap bakalım o işi. Bu iradedir, bu rıza değil. Yani kulum sen bunu yapmak istiyorsun diyebilirim. Ben bundan razıyım anlamında değil. Ha hocam nasıl oluyor işte burada da kafa karışıyor. Hocam Allah hem emre şey hem yasaklıyor bir şeyi hem de ondan sonra bizden o yasak fiili irade ediyor. Hem yapmayın diyor hem de yapmamızı irade ediyor. Nasıl oluyor bu? İşte bu imtihan. Bu imtihandır arkadaşlar. Yani biz burada nasıl bir eğitim görüyorsak bu eğitimin sonunda nasıl diyelim ki ben sizi imtihan edeceğim. O imtihanda ne yapıyorum artık bir şeylere karışmıyorum değil mi? Sen diyorsun hocam hangi şıkkı işaretliyim? Hocam ben eminim ya C şıkkı. Eminim ki C şıkkı. Halbuki yanlış. A ben sana da dersleri anlatırken haftalardır, aylardır B şıkkı olduğunu orada sana söylemiştim. Yani B şıkkında geçen cevabın doğru cevap olduğunu söylemiştim. Ama sen ısrarla bu C olsa gerek falan benden böyle kopya bekliyorsun adeta. Ben de yaz diyorum. Şimdi ben sana yaz dediğimde seni yanıltmış, kandırmış olur muyum? İmtihan Hocam ya e siz dediniz bana yazda ben onun için yazdım. Diye böyle Yavuz Hırsızlığa kaksa talebe geçerli olur mu? Dinlenir mi? El cevap dinlenmez. Neden? Çünkü oradaki hocanın onaylaması teşrii bir onaylama değil. Tekvini bir onaylama. Anlaşıldı mı? Ee, burada da Allah Azze ve Celle'nin onaylayışı yani senin kötülük iradeni Kendi iradesiyle bütünleyip tahakkuka geçirmesi ve kötülüğün meydana gelmesi senin vereceğin sınavla ilgili bir şeydir. Bunun ahlaki olduğunu, dinen helal olduğunu, mahzur olmadığını göstermez. Sadece sen sınanacaksın. Dolayısıyla kim iyi kim kötü, kimler dersine çalıştı, kimler çalışmadı bunların tespiti için ne yapıyor? O an orada nasıl hoca efendim karışmıyorsa Allah Azze de orada karışmıyor. Ama şu var Allah'ın izni, iradesi, yaratması olmadan yaprak kıpırdamaz. Her şey Allah'a bağlı. Her şeyin hayatiyeti Allah'ın hayat sıfatına her kudret, güç Allah'ın kudret sıfatına, her irade Allah'ın irade sıfatına bağlı. Yani yeryüzünde Allah'tan bağımsız hiçbir şey olmayacağı için Allah'ın iradesi, bizim irademiz olsa bile Allah'ın iradesiyle onun desteklenmesi gerekiyor. Allah'ın iradesi olmadan olmuyor. Bu ontolojik bir şey yani. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama bu ontolojik gerçek, bu ontolojik kuşatıcılık, keşriği anlamda, hukuki, ahlaki anlamda bizi şey kılar mı? Buyurun. Mazur kılar mı? Kötülüklerimizi Efendim üstünü örter mi? Örtmez. Neden? Çünkü Allah sana da irade vermiş, bir seçim vermiş ve önceden de sana doğruyu, yanlışı beyan etmiş. Bir daha hayır düşebilecek için demeyelim ya. Şimdi kul Kötülük yapmak. Şimdi bu bir süreç. Bu bir süreç. Konuyla alakalı yine bir yazım vardı benim. Onu okumanızı tavsiye ederim. İki tane yazı. Biraz detaylar da var orada. Kader ve irade üzerine diye iki tane yazı olması lazım. o Google'da yazın kader ve irade üzerine diye yazın. Bir de benim ismimi yanına koyarsanız çıkar. Çıkması lazım. Ee, Darülik de olacak ama Eski darlik ve arşivinde o. Yeni sitede yok. Oradan bulamazsınız diye bunu söylüyorum. Ee, şimdi insan bir işi normalde yapacağı zaman neyse o işin arka planına mı O nasıl başlıyor süreç. O da'i ba'is safhaları gerçekleşiyor ve en nihayetinde azmi musammem kesin son karar teşebbüs o atılım anı nasıl olgunlaşıyor. Onun arkasında hep arka planda işte abimizin de dediği düşünme İlk defa görme, bir an için aklına düşme, şeytanın vesvesesi, bir tarafta meleğin çağ uyarısı. Bütün bunlar oluyor, ediyor ve nihayetinde insan bir işi yapma yönünde kararını kesin hale getiriyor, tasvim ediyor. Şimdi e, bu yapacağı iş iyilikse, iyilik yolunda bunu yapacaksa Cenab-ı Allah onu muvaffak kılıyor diyoruz biz. Yok yapacağı iş kötü ve bu adam başından beri niyetini, iradesini, meyillerini, kötü fiile doğru hep yönlendiriyor, okşayıp büyütüp besliyor ve en nihayetinde kesin karara getiriyorsa, bu süreci biz muvaffakiyet olarak ifadelendirmiyoruz. Tevfik demiyoruz buna, buna hızlan diyoruz. Yani Allah o kimseyi yani adeta tuttu, çekti, o işi yaptırdı anlamına gelir muvaffakiyet. Böyle bir ifade kullanmıyoruz. Ne diyoruz? Allah onu orada kendi haline bıraktı. Kendi haline bıraktı demek rahmetinden, o an için rahmetinden, Onu mahrum bıraktı. Rahmetiyle muamele etmedi anlamında. Yoksa ontolojik olarak yine Allah'tan bağımsız yapmıyor. Hizdan ontolojik bir şeyi ifade etmiyor. Rahmetten terk olunması, rahmetten azade kılınmasıdır. Uzak kılınmasıdır. Kendi haline bırakılmasını rahmet bağlamında düşünelim. Hocam Hazreti Peygamber akraba ziyaretiyle sadakanın ömrü uzattığını söylüyor. Buradaki ömür uzaması nasıl anlamalıyız? Vallahi bunu şöyle anlayanlar var. Daha önce sanki böyle bir soru geldi. Şerh'le kaydette de öyle izah ediyor. Yani e, bunu birçok alim bereket şeklinde anlıyorlar. Sahibi görüştür. Yani bereket ömrün 50 sene ise 50 senedir. Ama bir adam vardır 50 sene onun için çok uzundur. Çünkü 50 sene hapis yatmıştır adam. Bir adam vardır 50 sen onun için çok kısadır. Maceradan maceraya, eğlenceden eğlenceye koşmuştur. Ya dün gibi geçti der mesela. Dün gibiydi anlatırken. iyiliklerimizi anlatırken mesela dün gibi anlatırken. Gerçek kötülükler çok başımıza gelen afet musibet falan unutamayacağımız hadiseler. Onları da böyle dün gibiydi diye anlatıyoruz. Neyse yani adam vardır ömrü geçmek bilmez. Adam vardır ömrü hemen geçer. Tabi bereket dediğimizde bir de Ömür vardır, dolu dolu geçmiştir. Hayırlarla, faziletlerle, 50 yıllık ömürden, 5000 yıllık ömrün ancak yapacağı icraatlar, hayır hasanatlar çıkar. Ömür vardır, bereketsizdir. Yani sadaka verirseniz ömrünüz bereketlenir. Ömrünüzün tadını çıkartırsınız. Afiyet, gönül huzuru vesaire şeklinde anlayanlar var. Şöyle anlayanlar da var. Cenab-ı Allah yine ilmi ezelisinde bu kimse sadaka vermeyecek olsaydı, akraba ziyareti yapmayacak olsaydı, 30 sene yaşayacaktı. Ama akraba ziyareti, sadaka vesaire bunları yapacağı için bunun ömrü 50 senedir. cenab Allah yine bunu ezelde 50 sene diyebiliyor. Ama şartlı bir biliş burada söz konusu. Kademeli. Bu şekilde izah edenler de var ama bu tabi izahı zor bir şey. Bereket şeklinde yorumlamak daha zahir olsa gerek Yok yok yok. Orada da şöyle bir izah geliştiriyor. Bunlar hep dediğim gibi izah yani. Yani eee Yemhulllahu ma yashau ve yuthbit. Ve indehu umul kitabe ayet de buna bağlıyorlar. Eee kaderi mübrem, kaderi muallak ayrımına gidiyorlar. Kaderi muallak var. Kaderi muallak değişebilir. Kaderi mübrem ise levh-i mahfuz'da hiç değişmeyecek olduğu yazılı olan kaderin kaderi yani. Bizik bak baktığımızda Ne var? Ee, belki kaderi muallakla muhatabus, şartlar. Şartlara efendim, koşullara göre bakıldığında tamam bu bu adam bu şartlarda üç gün yaşar diyor doktor. Alın bunu götürün. Bundan sonra fazla yaşamaz. İki 3 hafta yaşar. Bu kaderi muallak belki. Ama adam 30 sene yaşıyor ondan sonra. Ee, kaderin kaderi. Hani Sızae Karakoç'un muydu? Kaderde mi? Kaderin üstünde de bir kader vardır değil mi? Yani böyle kaderi iki kademeli olarak muallak kadar yani şartlara bağlı olan ve belki meleklerin bildiği başka kimsenin bilmediği bir de kaderi mübrem var. Kaderin de kaderi bunların da içinde içinde bulunduğu ama bunlar en nihayet olmayacak olacak olan yine o insanın 30 sene yaşamasıdır gibi kaderi mübrem diye izah edenler de var. Ama dediğim gibi buralar hep izahdır, iştihattır, nazardır. Artık herhangi birisi alınabilir. Kur'an'da geçen Allah dilediğine hidayet eder vesaire gibi ifadelerden ne anlamamız gerekir. Bazı kişiler burada Kur'an'daki bu gibi ifadeleri göstererek aşağı, sorumluluğu Allah'a etmek istiyorlar. Ayrıca bu tip sorulara biz nasıl cevap vermeliyiz? Onu dedik arkadaşlar. Yani biz yani ontolojik olarak e, varlığımız Allah'ın varlığından bağımsız değil. Bütün e, hayatiyetimizi, eylemlerimizi e, yaşarken, ortaya koyarken, sahip olduğumuz, kullandığımız, sarf ettiğimiz, bütün meziyetlerimiz fiillerimiz, eforlarımız, her şey hep Allah'ın sıfatlarına bağlı. Hep Allah'tan aldık. Hep Allah'ın izniyle olan şeyler, Allah'la beraber. Allah hidayet eder. Yani yani. şey Şimdi buradan girişebiliyorum da ben. Dolayısıyla Allah'ın meşîeti bu ontolojik anlamda Allah'ın işte bir işin meydana gelmesini istemesi, onu tahakkuka geçirmesi olmadığında Olmuyor yani mümkün değil bu. Bu fiilen mümkün değil. Ontolojik bir şey bu yani. Dolayısıyla mutlaka Allah ne yapacak? Meşiyet edecek. Allah'ın meşiyeti senin e, iradene, planına, e, niyetine, çabana, gayretine eşlik edecek ki o iş gerçekleşsin. İşte hidayet olduğunda keza Allah'ın meşiyeti senin hidayet arayışına, çabana eşlik edecek ki hidayet olsun. Bu dalaletse yine aynı şekilde ontolojik olarak bunun dışına çıkmak mümkün değil. Dolayısıyla bu dalaletse, adam dalalet yönünde iradesini kullanacaksa yine Allah'ın meşiyeti eşlik edecek ki o dalalet tahakkuk edecek. Oraya da geliyorum. Bir hadisi kutsiyle geçiyor. Allah Azze ve Celle, siz ben hidayet ederim. Kim benden hidayet isterse ben onu hidayet ederim diyor. Yani hidayeti biz istiyoruz, Allah Azze ve Celle de bize hidayet ediyor. Ama öyle adam vardır ki bunu bunu genel bir şey olarak görmeyin. Bu hadis kim hidayet isterse hidayet ederim diyor ama mefhum mukhalifi yok bunun. Hidayet istemediği halde ben adamı hidayet ederim. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunu ben her zaman misal veriyorum. Hazreti Müslüman, Ömer radıyallahu anh e, yani yola çıkarken değil mi yani ben bir Ebu Zer'in mesela Ebu Zer'le Hazreti Ömer'i mukayese ettiğinizde birinde adil var veya birinde adil daha zahir. Her birinde lütuf var. İman lütufsuz olmaz Birinde lütuf, baskın, adil daha geride. Hazreti Ebuzer arayış içinde devamlı arıyor ediyor. Ya da Hazreti Selman'ı düşünün. Ona soruyor bunu. Yıllarını geçiriyor bu uğurda. Son peygamber arayışıyla. Ve en nihayetinde buluyorlar. Hazreti Ömer yanı başında. Ben onu öldüreceğim diyor. Kılıcını kuşanıyor. Öldürmeye giderken. Efendim başından geçenlerle dönüyor. Şimdi bir insanın böyle bir arayışı olmadığı halde. istemediği halde hidayeti. Allah verir verir. Adaletsizlik değil, lütuf. Baştan konuştuk ya, bu lütuftur. Bir insana hak etmediği ödülü vermek, efendim bedelini ortaya koymadan ona al sana ben veriyorum ya, bu benden sana ikram olsun deyip de hibede bulunmak, nasıl dünya hayatta bizim günlük hayatımızda bu bir ikramsa, buna biz adaletsizlik. Düşünün bakkala iki tane müşteri geliyor, efendim bir ikisi de senden zeytinyağı alacaklar, bir tanesi 10 lirayı koyuyor, diğeri... Ne sen diyorsun ki sen vermesen de olur diyorsun. O adam e, niye bana adaletsizlik yapıyorsun diyebilir mi? Evet, diyebilir mi arkadaşlar? Evet. Bakkala kızabilir misiniz? Gücenebilir misiniz? Ha? Bakkalın size böyle bir vaadi oldu mu? Arkadaş sen gel ben sana zeytin yani bedava vereceğim. Yok bakkalın içinden geçmiş ben senden almıyorum dedi. Sen orada bakkala kızamazsın. Gücenemezsin. Haksızlık yapıyorsun. Bu adaletsizliktir diyemezsin. E, diyemediğimiz gibi Allah'a da böyle işte. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? İn Kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Affetmeyecek. Amma yagfiru ma limen yasha. O yine yaşa. Bu yaşa üzerinde tevhid bağlamında durmak lazım. Ama dilediğimden de bunun altındaki günahları affedelim diyor. Şimdi yarın ahirette Allah aramızdan birinin affetti, diğerinin affetmediğinde onu affettim beni ya affetmedin bak. Af kelime, af zaten bir lütuftur. Ona lütfettin bana niye? E, herkese lütfese lütf olmaz ki. Bu bir ücret değil, bu bir bedel değil. Bu bir hak değil ki herkese verilsin, her hak edenden bahsedilebilsin. Allah'ın böyle lütfetme, keremini ortaya koymasının da bir alanı olması lazım. Buna bir imkan tanınması lazım, bir imkan olması lazım burada. Ama sen öyle bir tasavvur ediyorsun ki Allah'a lütfetme alanı bırakmıyorsun. Ha, orayı bilemeyiz. Velev ki olmasın. Kulluk budur. Rubudiyet bu. Hiç olmayabilir. Belki Hazreti Ömer'in vardı. Bir başkasında yoktu. Olur mu? Olur ya. Biz amenna ve saddakna diyoruz. Her neyse amenna ve saddakna. Biz de o rahmete sığınıyoruz. Biz de Allah'ın fadlına sığınıyoruz. Zaten Allah fadlını zaten açıkça yani fadlının adresini belirtmiyor. Men yaşa u diyor. Ya Rabbi biz o men yaşaunun zümresine dahil eyle diye dua ediyoruz. Bir de ilk derslerde söylemiştik. İman emniyet kökünden geliyor. Güven. Arkadaşlar Allah'a güvenelim. Allah'a özellikle kader konusunda güvenelim. Yani insanlar esirgiyorlar yani. Allah bizim fiillerimizi Allah yaratır, Allah irade eder, Allah irade etmeden olmaz. Dilediğini saptırır, dilediğini hidayet eder. Bunu söylemekten insanlar biraz korkuyorlar, yüksünüyorlar. Ya da ya o zaman da kulfa Sanki haşa kulun böyle kula olan acıma duygusuyla Adaletsizlik falan bu hukuki duygularımızla Adalet duygularımızla Sanki Cenab-ı Allah hayır ya Allah men yaşa'u dedi de dedi diye Haksızlık mı yapacak? Men yaşa'u neticede tahakkuka geçtiğinde bu Sonuçta ortaya bir haksızlık çıkmaz Allah dilediğini saptırır Peki kim o saptırdıkları? Allah şöyle bir insanı saptırır mı? Bir insan hakikaten bütün gayretini hidayet istikametinde kullanıyor. Niyeti, her şeyi samimi, sadık. Yok, zorla onu Allah çekiyor ve daralete götürüyor. Böyle bir şey yok. Nereden yok? İşte diğer ayetlerden biliyoruz. "Vem Allahu yuriyduzulmen lil alemin. Allah alemlere zulmü murad etmez. Ben nefsime rahmeti yazdım." vesaire. Buna benzer daha birçok ayetten de anlıyoruz. Evet. O da var. Bunu böyle anlayalım arkadaşlar. Burada bir hocanın adı geçiyor. Tercümesi Kader Risalesi kitabına göre Yezid'in yaptığı zulümleri Allah dilemese ben yapmazdım diyerek yaptığı kötülüğü Allah'a havale etmesini Nasıl açıklarsınız? Evet yani böyle Allah güvenli ben yaptım. Hani müşrikler de Kur'an'da geçiyor. Vakale lezine şekule Allah'u Allah dileseydi biz müşrik olmazdık. Böyle yani aslında cahiliyede işine geldiği gibi aslında şeyine göre durumuna göre bazen peygambere susturmak için Allah diledi de biz böyle yaptık. Yoksa Allah dilemeseydi biz böyle olmazdık anlayışı da var. Bazen de tam aksine tamamen kader inkarcısı başımıza gelen her şey efendim zamandandır bizi zaman helak eder. Şeklinde böyle bir şey de var. Ee, böyle bir anlayış, evet cahili anlayışı var. Yezid'in böyle bir söz söylediği yönündeki iddialar, yani şu genelde söyleniyor. Emevi sultasında e, bir Cebra anlayışı tam manasıyla demeyelim ama buna yakın bir duruş söz konusu. Bunlar kitaplarda mezhepler tarihi kitaplarında geçiyor ama Yezid bu sözü böyle dedi, bunun senedi, sepeti var mı? Tabi burada Yezid'i müdafaa etmiyoruz ama Yezid'i müdafaa etmiyoruz derken Yezid'i taşlamanın da bir manası yok. Bir adam bir sözü söylediğini söylüyorsak bunun bir vesikası olması lazım. Yani senedine bakmak lazım. Gerçekten Yezid böyle bir şey söylemiş mi? Ona göre konuşmak lazım. Söylemişse elbette ki yanlış yapmıştır. Yezid bizim imamımız değildir. Ben hiç ehl sünnet alimlerden el İmam Yezid diye bir tabir duymadım. Yezid bir imam değildir. Yezid, yani Hz. Muaviye'nin oğludur. Ee, yaklaşık 5 sene kadar idarecilik yapmıştır. Haksızlıkları, zulümleri, kötülükleri vesaire vardır ama abartılan şeyler de vardır. Burada Şia'nın propagandası vardır. Yezid üzerinden. Ee, işte Hz. Hüseyin'in kesik başıyla oynadı, şunu yaptı, bunu yaptı falan filan gibi böyle birçok sokuşturma da vardır. O Yezid'in hayatı, tarihi vesaire bakıldığında. Yani ona da böyle Prim vermemek adına mutlaka bu sözlerin neyini bulmak lazım? Tarihi olarak kaynağına, nerede geçiyor? Bakalım güvenilir bir kaynak mı ona göre yorum yapalım. dua kaderi değiştirir mi? Onun gibi az evvel söyledik ya işte sadaka, akraba ziyareti ne kadar şey yapıyorsa doğada o kadar e, kaderi muallak bağlamında diyebiliriz. Örneğin ama bir de şu vardır kişinin ömrü bu değişmez. Mesela Ummu Habibe validemiz olsa gerek. Dua ediyor işte babası Ebu Sufyan kardeşleri için ve Efendimiz için. Allah'ım onları bana bağışla. Buna benzer bir dua. Efendimiz diyor ki böyle bir dua yapma. Böyle bir duanın bir hayırı olmaz diyor. Çünkü Allah bizim için ne ömür dilediyse o bitti. Sen şimdi Allah'ın değişmeyecek takdir ettiği bir şey üzerine dua etme. Ve e, istemek de olmaz bir de burada yani. İstenecek bir şey. Yani ölüm bu değil. İnsanın isteyeceği şey nedir? Hayırdır şerlerden sakınmaktır gibi böyle şeyler dolayısıyla dua böyle şeylere etki etmez bunu buradan anlıyoruz ama onun dışında işte hastalığımızın şifası işte iman salih amel vesaire tevbe gibi amellerimiz da ederiz ve dediğim gibi onlarda da nihai manada kader değişmez ancak biz kadere bakarak dua etmeyiz biz amellerimizi kadere bakarak yapmayız arkadaşlar günlük hayatta ticaretimizi kadere bakarak yapıyor muyuz İhaleye girmeyelim, bakalım kaderde kim alacakmış ondan sonra gireriz. Girmiyorsun, ihale oluyor bitiyor, akşamleyin bakıyorsun filanca kazanmış. ha O adam kazanacakmış, İyi ki girmedik. Diyor musunuz arkadaşlar? E yok, ibadette de böyledir. Kadere bakarak amel edilmez. Kadere inanılır ve esbaba tevessül edilip işe girilir. En nihayette bir şey olduğunda da kader nedir? Aynı zamanda büyük bir teselli kaynağıdır. Sen ihaleyi alamadığında Allah takdir etmemiş dersin. Ama bunu girdikten sonra dersin. Örneğin kafirler iman etmedi. Allah onların iman etmelerini dileseydi kafir olmazlardı. Ama onlar azaplarını çekecekler. Burada insanın iradesi nerede? İşte küfreder. Biz bir de arkadaşlar olaya hep böyle teori üzerinden bakıyoruz. Semadan yani bakıyoruz. Olaya bir de kendi içsel tecrübemizden bakalım. Şimdi arkadaşlar soruyorum. Hangimiz bir iyilik yaptı yahut bir kötülük yaptı da bunu zoraki yaptı. Allah zorladı da yaptı. Hocam vallahi gayri ihtiyari oldu. Hani kaza dediğimiz fiilleri bir tarafa bırakalım. Kaza en oldu falan diyoruz ya. Onları bir tarafa bırakalım. Yani bizatihi teşebbüslerimizden bahsediyorum. Buyurun arkadaşlar. İman eden, işte namaz kılan, işte iyilik yaban buraya geldiniz. Kendi iradenizle gelmediniz mi? Buraya gelmeyip başka yere giden adamlar Gidip meyhanede barda eğlenen adamlar neyle gidiyorlar? Kendi iradesiyle. Yani biz kaderi özellikle bu sorular gündeme geldiğinde hep kendi tecrübemizden hareketle ele alalım. Biz elbette ki işlerimizi kendi irademizle yapıyoruz. Ancak Kur'an bize diyor ki sakın kendini bu yeryüzünde bağımsız başıboş görme. Benim iradem olmadan yapamazsın. Ve me teşahune illa eyyeşe Allah. Allah teşahuna irade ediyor da siz de irade edip yapıyorsunuz. Burası işin gayb boyutu baştan anlattık. Sadece bunu ekliyoruz buraya ama kendi irademizi yok sayma noktasına bu iş asla varmıyor, varamaz. Dolayısıyla kafir tabii ki kendi iradesiyle yaptı ama kafirin kendi iradesiyle yaptığı şey Allah'ın iradesinden bağımsız olmadı. Kafir küfür istikametinde iradesini kullandı. Allah azze ve celle de o iradeyi onayladı. Hizlan ve küfür denen şey ortaya çıktı. Allah'ın söz konusu efendim e, küfür o itikadı ya da o inkarı nasıl onu gerçekleştirdiyse onu irade ve takdir etmesiyle bu iş olmuştur yine. Mesela bize tutulup biz İslam işte ailesinin içinde doğduk. E bu güzel bir durum. Onlar kafir ilan edilebilir böyle bir devlette doğmaz. De onlar da İslam ülkesinde doğsalar bütün olarak olacaktardı ya da öyle yaşayacaklardı. İşte Allah o lütfu onlara vermedi. Lütuf lütuf. Zelike fadlullah yu'tihimen yesha. Bu Allah'ın lütfudur. İşte Mutezile'nin zorlandığı nokta bu üç kardeş meselesi. Asla olan Allah'a vaciptir diyorlar ya şerlakaid'in başına geçer. Kabullenemedikleri nokta bu. Eşariler de onlara o üç kardeş örneğiyle ağzlarının payını veriyor. Bu lütuftur. Şimdi birileri kalkıyor kaderi sıfırlamak için. Efendim getirmediği etmediği yok. Onu oraya bağlıyor, bunu buraya bağlıyor. Bunların her birisi bu büyük doğal afetler falan filan diyorsunuz ya, bunların her birisinin arkasında efendim ihmal var, kusur var, dev firmaların ekolojik dengeyi tahrip etmesi var. Yani hep insanlar bunu yapıyor. Bu Allah'ın dilemesi yok, Allah'ın takdiri, Allah yapıyor falan deyip de geçiyorsunuz kenara. Dolayısıyla şeyi kaybediyorsunuz, direncinizi kaybediyorsunuz, mücadele azminizi kaybediyorsunuz, sönükleşiyorsunuz konformist oluyorsunuz, pasif, pasifleşiyorsunuz vesaire diye böyle ideolojik bir şeyle, efendim, ajitasyonla beraber e, kaderi toplu ölümler falan meselesinde, e, sakat doğumlar buna benzer bir takım şeyler meselesinde ne yapıyor? Kaderi yok sayıyor. Bunların her birinde mutlaka anne babanın ya da o bölge idarecilerinin yıllardır orayı sömürmüşler, bizden önceki nesiller orada neler yapmışlar ve nihayetinde bu hadisler meydana geliyor. bunlar Allah'a bağlamayın. Bunların mesulleri insanlar vardır. Dolayısıyla onlarla mücadele edin. Böyle dinamik olun, mücadeleci olun falan diye. Böyle ideolojik bir şeyle. Şimdi tamam, her birini bir tarafa bırakalım. Senin sorduğun soru. Şimdi benim şekil olarak nasıl olacağım, ahlak olarak, psikolojik yapı itibariyle, bunlar diyelim ki kalıtımsal. Atalarımdan kim bilir ne yaptılar, ne ettiler, nereye taşındılar, nerede, hangi iklimde, ne içtiler, ne yediler, başlarından da ner geldi, ne oldu... O atalar örgüsü içerisinde öyle bir sentezle beraber ben bugünkü fizyolojik ve psikolojik hususiyetlerimde dünyaya geldim. Bütün bunlar Allah'tan değil de o kalıtımdan olmuş olsun. Haşa. Peki neden bu benim de sen değilsin? Ya da bir başka bunun cevabı yok. Tamam ben bu beden, bu gömlek, bu gömlek diyelim ki yeryüzü şartlarında, sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde insanların dahlü tesiriyle oldu. Peki bu gömdeyi neden ben giydim? Bu ruh çünkü Semal, yani Allah'tan, Allah bu ruhu nefk etti. Neden ben? Neden bir başkası değil? Burada da bir tercih yok mu? E bu tercihi kim yaptı? İnsan mı yaptı? Ben mi geldim bu tercihi yaptı? Ya da efendim ataların mı bu tercihi yaptı? Elbette, şey. yani. elbette biz dileyenlerden bahsediyoruz zaten. Biz kafir olmayı dileyenlerden bahsediyoruz. Yani Allah iman nasip Şimdi Allah Azze ve Cell herkese iman edecek kapasite verdi. <gülüyor> hatta Resul göndermedikçe azap etmeyiz. Ama dünyada ama ahirette, bunu ahirette şeklinde anlayanlar da var. Peygamber gönderilmiş olmak şart zaten. Peygamber geliyor, dışarıdan davet ediyor. İçeride o insanın vicdanı var, fıtratı var. Zaten fıtrat İslam üzere doğuyor. Daha sonra çevre onu bozuyor, dağıtıyor, ediyor. Ama nihayetinde çevre ne kadar bozarsa bozsun. O insan hala düşünme yetisini kaybetmiş değil. Ve hayatında Allah Azze ve Celle'nin biz bilmiyoruz. Biz dışarıdan bakıyoruz. Efendim ya bu adam nereden bilecek, nereden duyacak edecek diyor. Ya sen bu adamın gördüğü rüyaları biliyor musun? Anlık yaşamış olduğu iç... Dünyasındaki hisleri, gelgitleri biliyor musun? Bilmiyoruz. Allah'ın içeriden dışarıdan afaki ve enfusi nice ayetler o kimseye gösterdiğini biz bilmiyoruz. Dolayısıyla biz bu adamı muhakeme edemeyiz. Allah Azze ve Celle herkesi tek tek muhakeme edecek. Bu insana öyle sorular soracak ki o senin benim dışarıdan baktığımızda hiçbir açığı yok. Bu adam kesinlikle kurtulur. Bu adam kesinlikle yüzde yüz mazur dediğin adam. Bir bakacaksın. Neler neler yaşamış da bu adam hepsini böyle kulak ardı etmiş mesela. O, o yüzden hesabı Allah sorar. Ama biz prensip olarak şu ilkelere Kur'an ve sünnetin geçerliliğini muhafaza adına din bozulmasın, değişmesin diye ne diyoruz? Ölçüler bunlardır. Bir kimseye davet ulaşmadıysa, peygamber daveti ya da peygamber davetini ulaştıracak bir alim, hoca, bir elçi, aracı daveti ikna edici biçimde ulaşmadıysa İmam Gazalino eee Faysulut Afrika'da söylediği gibi bu kimse mesul değildir diyoruz. Ulaştı, düşündü, yok ya dedi. Kabul etmedi. Hayatında kararını vermiş oldu. Vakit geçiyor ya. Bir sonraki derse mi bıraksak? Ha bitmiş bir tane kalmış. Kur'an'da geçen Allah dilediğine hidayetidir. Bunu zaten ben cevapladım. Tamam, bunu cevapladık zaten. Atladık mı yoksa? Dua kaderi değiştirir mi? Selam. İnsanların dünyaya engel Bu mu yoksa? İnsanların dünyaya engelli veya hem kadın hem de erkek gelmesi hayat boyutunu bunu tetikleyen etkenler, engeller, anne baba rolü... İşte en son bunu konuştuk. ha bu zaten. Okumadan cevap verdiniz. Yani burada insanların da etkisi var. Kalıtımsal boyutu var bunun. Anne babanın işte sigara içiyor ya da ne bileyim ihmalleri oluyor, birtakım arızalar oluyor, kullandığı ilaçlar... Vesaire bunlar çocuğun biyolojik yapısı üzerinde, psikolojik yapısı üzerinde etkili olabiliyor. Ama anne babanın etkili olmadığı çok temelde bir ruh kimliği var. Bu başka. Bu Allah'tan. Mahza. Anne baba yaşantısından bu manada etkilenir. Selamun aleyküm. Misal veriyorum. Afrika'da neredeyse Arabistan'da bir yerde deprem olduğu aynı anda Japonya, Çin vesaire teknolojik olarak gelişmiş bir yerde deprem olduğunda ilk verdiğim misalde vefat eden insan sayısının çok olması dolayısıyla devlet başkanının çıkıp bu Allah'ın sizin üzerinizdeki kaderiydi açıklamasını yapması ne açıdan değerlendirilebilir? Bu kader midir? Cebriyeci bir yaklaşım mıdır? Şimdi arkadaşlar bütün bunlar kaderdir. Ne dedik biz? Kader bizim tedbirimizi ne yapmaz? Anlamsız kılmaz. Kader anlamsız kılmaz. Kader hukuku da anlamsız kılmaz. Kader muhalefeti, direnişi, sorgulamayı, mücadeleyi anlamsız kılmaz, boşa çıkarmaz. Bu adam, Afrika'da bu adam, işte ülkesinde meydana gelen depremle on binlerce insan öldüğünde, e ne yapalım kadermiş dediğinde, niye tedbir almadın? Neden depreme dayalıklı şehrin altyapısını, üst yapısını kurmadın diye, tabii ki bu adama sorulacak. Bizim kader inancımız hiçbir zaman bizim aksiyonumuza engel değildir. Kader inancı tam aksine aksiyonumuzu besleyen bir kaynaktır. Kader inancı olmasa ben şimdi soruyorum. Kader inancı olmasa Mute'de zeyt bin Haris komutasındaki o 3000 kişilik sahabi yüz bin kişilik çafir ordusu karşısında durabilir miydi? Yani böyle bir orantısız asimetrik bir savaşa girerler miydi? Soruyorum ben 3000 kişi yüz bin kişinin karşısına geçiyor. Yüz bin. Tarihte buna benzer çok vakalar var. Bin kişi, 500 yüz kişi akun ediyorlar milyon, binlerce, on binlerce askerin arasına. Ne diyorlar? Ölüm Allah'tandır diyorlar. Zafer Allah'tandır. Allah bizim için ne delediyse o olur. Hep kader inancı bugüne kadar bizim fütuhatımızı beslemiştir. Bizim tarihimizdeki bütün o kahramanlık tabloları hep kader inancının tezahürleridir. Ama olaya sen kader bağlamında bakmazsan, buradaki gibi mekanik bir sistem çerçevesinde bakarsan, O zaman ne dersin? Hesap kitap ya bassın. Yok mümkün değil. Matematik ya Yok işte bölge, coğrafya, hesaplar, bilmem neler falan filan. Dersin ki yok. Tutmaz bu iş. Vazgeçersin, geri dönersin. Neyse şunlara alelacele cevaplar bu aynı bunlar. Sorular farklı versiyonda geldi. Onları vermedim. Cevabını aldınız. Sakınceler.